1717, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in sabah namazından akşam namazına kadar devam eden hutbesi, evet, Hz. Peygamber sabah namazını kıldırdı, öğleye kadar bize hutbe okudu, sonra minberden indi, öğle namazını kıldırdı, sonra ikindiye kadar bize vaaz-ı nasihat etti, ikindi olunca minberden inerek ikindi namazını kıldırdı, sonra minbere çıktı, akşam namazına kadar hutbe okudu, ve bize bütün olacakları haber verdi, bizim en iyi bilenimiz, o hutbeyi en fazla öğrenen. İzlediğiniz